Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzü min şurûri anfusinâ ve min seyyiât Men yudlil bil huda ve وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا وَبَعَطْ اَعُنْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ لَا اَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُون۪ينَ Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, Kur'an-ı Kerim içerisinde Musa Aleyhisselam'ın kıssasını e, izah etmeye Devam ediyoruz. Bugün yine aynı konu üzerinde bir takım ayetler alacağız inşallah. Bu okuduğum ayeti kerime, geçenki sohbetimizde üzerinde durduğumuz ayeti kerime, yani son olarak aldığımız, okuduğumuz ayeti kerime, Musa aleyhisselam, biliyorsunuz Firavun'un yanına gelmişti. Ona kendisinin alemlerin Rabbi Allah tarafından gönderilmiş bir resulü olduğunu söylemişti. Onları Allahu Teala'nın rububiyet tevhidini tasdik etmeye, kabul etmeye davet etmişti. Firavun da ona son olarak söylediği Geçen dersimizden kalmak üzere elbette ki ben seni hapsedenlerden yapacağım demişti. Yani sen benden gayrı ilah edinirsen elbette ki ben seni hapishaneye, cezaevine koyacağım demişti. Burada kalmıştık. Musa aleyhisselam buna cevap olarak, firavunun bu sözüne cevap olarak "Kâl evelâ tüke bir şeyin mubîn. Ben sana ap açık bir mucize getirmiş olsam da sen beni yine hapsolunan kimselerden mi yapacaksın?" şeklinde cevap veriyor. Tabii bu ifade <gülüyor> soru şeklinde geliyor ancak söylenmek istenen şey ben sana öyle bir şey öyle bir mucize ile geldim ki senin buna gücün yetmez. Ben sana öyle bir hak ile geldim ki senin buna gücün yetmeyecek manasında. Tefsir kitaplarına baktığımız zaman her ne kadar bu cümle e, soru istifham cümlesi olarak gelmiş olsa da. Musa aleyhisselam firavuna ben sana öyle bir şeyle geldim ki senin buna gücün yetmeyecek. Anlamında diyorlar. Bu ayeti kerime biraz önce okuduğum ayeti kerime şu Arap suresinde sana apaçık bir mucize ile gelmiş olsam da mı şeklinde ama Araf suresinde bu cümle bakın biraz daha e, ne detaylı olarak kad tukun bi beyyeten min rabbikum şeklinde geliyor ki bu ayet onu tefsir ediyor, daha iyi izah ediyor. Bunun manası ise kuşkusuz ki ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Dolayısıyla senin benim cezaevine hapishaneye koyma mümkün değil. Rabbinizden, sizin gerçek sahibinizden sizi Gerçekte var eden esas Rab'dan bir mucize getirdim ki sizin buna gücünüz yetmeyecek diyor. Bunun üzerine Firavun قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاَيَتٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِق۪ينَ eğer gerçekten de sen bir mucize getirdin ise ve sen gerçekten de sadık kimselerden isen getir bakalım o mucizeni. Neymiş o getirdiğin mucize? Getir onu görelim diye karşılık veriyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde alimler diyor ki, Gerçekten de sen iddia ettiğin şeyleri tasdik edici, doğrulayıcı olarak herhangi bir ayet, bir mucize getirdin ise ve sen de gerçekten de bu iddian da doğru kimselerden ise, getir de görelim bakalım o neymiş. Bunun üzerine, Musa aleyhisselam fe el ka asah yere bıraktı. Elinde tuttuğu o deyneyi yere bıraktı. Fe illâhiyye thûbânun Bir de o büyük bir yılana dönüştü. Şimdi burada ayeti kerimede bazen yılanın ismi hayye şeklinde geliyor ki bu da yılan, bir de thuban şeklinde geliyor. Alimler diyor ki bu iki kelimenin ikisi de yılan demek. Ancak bu ikisinin arasında fark var nevi bakımından. Yani hayye kelimesiyle anlatılırken, thuban kelimesiyle anlatılırken bu ikisi arasında fark var. Hayye kelimesi genelde küçük yılanlara verilen bir isim. Ayetler düşünüldüğü zaman bu mana o kadar harika ki. Musa Aleyhisselam Allah ile ilk görüşmesinde, konuşmasında Allahu Teala Musa Aleyhisselama o dersler geçti. Demişti ki: "Vama bi tilke yemineke O sağındaki şey nedir?" "Oma bi tilke yeminike ya Musa ey Musa o sağ elindeki nedir ki o zaman değneği vardı elinde." "Qale hiya bu benim değneğim." diye anlatmıştı. Sonra Allahu Teala kendisine fe'lqiha onu yere bırak. O yere bıraktığında hayye kelimesi orada kullanılıyor. Subhanallah. Yani normal küçük bir yılana dönüşüyor. Daha fazla korkmasın diye. Firavun'un yanında o yılansa korkunç bir yılana dönüşüyor. Burada sübhan kelimesi kullanılıyor. Yani firavun'un yanındaki yılan ile ilk Allahu Teala'nın kendisine değneğini yere bırak dedikten sonraki değneğin dönüştüğü dönüştüğü yılan birbirinden çok farklı. Subhanallah. Burada firavun ve onun bütün hanedanı sarayda o ihtişamı içerisinde oturuyor. Musa aleyhisselam onların karşısında mucize gösteriyor. Firavun meydan okuyor. Eğer sen gerçekten de iddianda doğru kimselerden isen, ya gerçekten de bir ayet getirdi isen, bir mucize getirdi isen, hadi bakalım dediğinde, Musa fe elga atah, aynıynı yere bıraktı. Fe illahi yesuban mubin bir de ap açık korkunç bir yılan olu verdi. Aynen öyle. Pitu. Şu anda şu anda en büyük yılan neyse ki suban kelimesini öyle tercüme ediyorlar. Ona dönüşü verdi. Ona dönüşü verdi. İbn Abbas'ın burada tefsiri diyor ki Musa Aleyhisselam değneğini yere bıraktığında koca bir ağzı açık şekilde korkunç bir yılan onlara doğru saldırır halde oldu diyor. Bu tefsir neye dayanıyor bilmiyoruz. Öyle bir dehşete kapıldı ki diyor Firavun diyor. Yılan kendisine ağzını açmış korkunç bir şekilde yutmak üzere kendisine gelir bir halde görünce Hemen Musa Aleyhisselam'ın yanına koştu, arkasına sığındı diyor. <gülüyor> i̇bn Abbas Abbas'a Allah'u tefsirine göre. Düşünün bir tane, o kafa tutan Firavun, o ihtişamı içerisinde, o saltanatı, o korkunç tecebbürü, tekebbürü içerisinde büyüklenmesi, kibriyası içerisinde Yılan kendisine ağzını açmış bir şekilde yürüyünce, hamle yapınca, koşuyor Musa Aleyhisselam'ın arkasına sığınıyor. Musa Aleyhisselam'dan yardım istiyor. Diyor ki "Şunu eski haline çevir." Musa Aleyhisselam eline alıyor, bakıyor ki de inek. Sonra bununla iktifa etmiyor Musa Aleyhisselam. El mucizesini de orada gösteriyor. Elini koyununa koyuyor. Oradan çekiyor çıkartıyor. Bakan kimseler için böyle güneş gibi parlayan nurlu bir hale dönüşüyor. Ve neza yedehu fe izahiye beydâun lil nâzırîn Elini cebinden çıkardığı, Bir de o Bakan kimseler için bembeyaz olu verdi. Güneş gibi parlayan. Şimdi Allahu Teala <gülüyor> bu kadar olaydan sonra ona hidayeti nasip etmeyince tabii o korkunç yılan normal değnek haline dönüştü Musa Aleyhisselam'ın elinde. Korku gitti. Yine eski güven emniyet hali başladı. Ne diyor bakın? Qale <gâle> lil mele'i haulehu etrafındaki önde gelenlere inna hada le sahirun <alî> Bu gerçekten de çok bilgin bir sihirbaz. Onu sihir zannediyor galiba. Onu sihir zannediyor. Diyor ki tekrar yerine dönüyor oturuyor rahat güven içerisinde Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesini, <gülüyor> ayeti sizin diyor Rasulünü size gönderilen Resul bu gerçekten de alim, bilgili bir sihirbaz. İnne haza le sahirun alim. Bir başka kıraatte bu <gülüyor> sahirun kelimesi saharun şeklinde geliyor. Bir başka kıraat imamları bu şekilde kıraat ediyorlar. Bunun manası ise sahar kelimesi sahirun kelimesine göre mübalagalı yani abartmalı çok bilgin. Yani en üst seviyede bir Sihir alimi, sihirbaz. <gülüyor> İbn Cerir Rahimahullah diyor ki burada bu gerçekten de bilgili bir sihirbaz. Basit bir değneğe, korkunç bir yılana dönüştürdü. Bu kolayına yapılmaz. Yani bu sihirde iyi bir mertebeye, dereceye gelmiş olması gerekir ki basit elindeki çoban değneğini korkunç bir kocaman bir yılana dönüştürdü. Dolayısıyla bu bilgi ister ve maharet ister diyor. Bunun için o kıraat biraz daha uygun diyor. allah Teala bu sahneyi bize bir başka surede yine tekrar ediyor. Burada biraz daha bilgi var. Bu sahneyi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinde tekrar ele alıyor. Ve burada biraz daha ziyade açıklama var. Felem ma'ahum Musa bi ayatina ve bayyinatin feilahum minha yadhakun. Musa onlara bizim açık mucizelerimizi getirdiğinde onlar onunla eğlendiler, alaya aldılar ve gülmeye başladılar diyor. Tabii ne zaman oluyor bu? Yılan eski haline, değnek haline dönüştükten sonra. Yani güzel bir gösteri seyretmiş gibi sanki öyle bir sahne var ki burada Allahu Teala öyle bir sahne oluşturuyor, çiziyor ki bize. Onlara diyor bizim açık mucizelerimiz geldiğinde, onu gözleriyle gördüklerinde bir gösteri seyrediyor gibi onunla eğlendiler. Feizahum minha o mucize karşısında bunlar ya eğlenceye daldılar, başladılar görüşmeye. Ve ma hada illa sihrun muftera bu. Uydurulmuş bir sihirdir. وَمَا سَم۪ينَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَ evvelin. Biz bunu önceki babalarımızda duymamıştık böyle bir şey. Böyle bir iddiayı duymamıştık. İşitmemiştik. Çünkü Allahu Teala Firavun, onun babası da Firavun, babası da Firavun. Firavun oğlu, Firavun oğlu, Firavun. Ve babaları inzar edilmemiş bir kavim. Onun için iddialarına mahzada illa sihhrun muftera bu ancak uydurulmuş, sonradan ihtias edilmiş bir sihirdir. Biz bunu önceki babalarımızdan işitmedik. Neyi işitmediler bunu? O sihiri değil. Musa Aleyhisselam'ın davetini, alemlerin Rabbi tarafından kendilerine gönderilmiş bir rasul olduğu iddiasını duymadık biz babalarımızdan. Ne babamızdan, ne dedemizden, ne onlardan öncekilerinden duymadık diyor. Musa Aleyhisselam onlara "Kale Musa etequluna lil hak lamma ja'akum esihrun haza ve la sahirun" Musa onlara "Size hak geldiğinde Size hak geldiği vakit ona siz sihir mi diyorsunuz? Gerçekten de bu gözünüzle gördüğünüz şey sihir mi? Oysa ki sihirbazlar felaha eremez, kurtuluşa eremez. Nasıl dersiniz siz sihir diye bana? Musa Aleyhisselam davetine bu mucizeleri onlara arz ettikten sonra devam et. Yani gaye sihir değil, gaye şey, gaye mucize değil. Yani onlara mucizeyi göstermek gaye değil. Peygamberlerin mucizeleri kardeşlerim hiçbir zaman için gaye değildir. Peki nedir mucize? Mucize bir vasıta. Bir vasıta, araç. Hakikati yani o mucizeden sonra gelecek hakikati kabul etmeleri için bir delil. Yani tebliğ için bir fener tabir caizse. Bir kandil. Asıl olan ne? Allahu Teala'ya davet, Allahu Teala'ya çağrı. Onun için Musa Aleyhisselam burada ilk söylediği söz gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken Size hak geldiğinde ki Allah'ın davetidir o hak. Size hak geldiğinde o hakka, o davete sihir mi diyorsunuz? Yani davet adına size söylediklerimin hepsini bir taraf ettiniz. Siz sadece o mucizeyle mi ilgileniyorsunuz? Farz edin ki öyle onunla ilgileniyorsunuz. Ona sizin sihir demeniz doğru mu? Yani ehada Esihrun haza yani buna siz gerçekten de sihir mi diyorsunuz? Benim bu gösterdiğim mucize size Allahu Teala tarafından onun gücüyle, emriyle, me meşiyetiyle tahakkuk etmiş bu hakka sihir mi diyorsunuz? Velayufluhus sahiru. Oysa sihirbazlar felaha eremez. Onlar kurtuluşta değildir. Onlar hidayet üzere değildir. Onlar Allah'ın sıratı mustaqim üzere asla ve asla değildir. Frawun ve kavminin Musa Aleyhisselam'a verdiği cevap, bu sihirle sen bizi üzerimizde olduğu olduğumuz atalarımızın dininden Vazgeçirmek mi? Yani siz bu gösteri, bu uğraşı sadece ve sadece bizim üzerinde bulunduğumuz dinden vazgeçirmek mi? Başka bir dine bizi davet için mi? Kalu eji'tena li telfitena ama wedidna alehi abaa ana babalarımızı üzerinde bulduğumuz haktan bizi bizi çevirmek için mi geldin, getirdin bunları? Bir, ikincisi bu birincisi, ikincisi ve tekune lekumül kibriya fil ardı yeryüzünde sizin için mi olsun hükümranlık? Şimdi iş o kadar enteresan ki diyor ki bizi babalarımızın üzerinde durduğu halden çevirdiğin zaman iddia edecek bir şeyimiz kalmıyor. O zaman biz size ita itaat etme durumunda kalacağız. Ve yeryüzünde şeref, hükümranlık, sözü tutulma sadece size ait mi olacak? Subhanallah. allah Allahu Teala o kadar yani kitabında o kadar değerli hükümler vaz ediyor ki o kadar önemli bilgiler veriyor ki dünyayı idare eden insanların dünyayı idare eden insanların Adem'den sonra bugüne kadar ve kıyamete kadar babalarını haklı bulmaları ne biliyor musun? İnsanlar üzerinde biz tahakküm kuralım. Bizim istediğimiz olsun. Ona karşı çıkan ne kadar haklı olursa olsun, ne kadar hak üzere olursa olsun, isterse Allah tarafından tayin edilmiş, tayin edilmiş, gönderilmiş peygamber olursa olsun, Uymak yok, biz haklıyız. Bakın ayeti kerimeye, yani üzerinde gece gündüz düşünülmesi gereken, insanoğlunda, insanlık tarihi içerisinde, insanlığın serüveni içerisinde, insanlara tahakküm edenlerin metodu bu. babalarının niçin kutsuyorlar? insanları idare etmek için. Çünkü babalar her taraf, herkes tarafından makbul insan. Hiç kimse babasına karşı çıkmaz. Herkes babasını, dedesini sever. Çünkü onun babası caniciyere babaların üzerinde bulunduğu şey ise insanların cahil insanların saygı gösterdiği şey. Wa izaqiylelehumut tebiuma Onlara gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun denilse. Derler ki aksine biz babalarımızı hangi hal üzere bulduysak ona tabi oluruz. allah Teala diyor İbni, İbni Cevzi. allah Teala bu ayette diyor zımnen taklidi yasaklıyor. Taklidi yasaklıyor. Onlar Musa Aleyhisselam'a ne ile karşı çıkıyorlar? Babalarımızı taklit etmemiz gerekir. Çünkü onlar bizim babalarımız diyor. İleride gelecek ayeti kerime Musa Aleyhisselam davetini ısrarla devam ettirdiğinde diyor ki sen bizi çağırıyorsun da diyor. Bir şeylere çağırıyorsun, davet ediyorsun da diyor. Ve ma baalul qurunul bizden öncekilerin bizden önceki asırların konumu ne? Onlar da bizim gibi babalarına tabi olanlar. Babalarının yoluna suluk ediyorlardı. Geçmişlerinin izini takip ediyorlardı. Peki onların hali nedir? Musa Aleyhisselam Allahu Teala tarafından vahiy ile teyit edildiği için ona istediği cevabı vermiyor. İlmu ha inda Rabbi. Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Ben ona hakim değilim. Ben o hususta hüküm verecek değilim. Hayır ben sizden mesulüm. Benim mükellefiyetim sizsiniz. Ben sizi davetle mükellefim. Babalarınızı davet edecek halim yok çünkü babalarınız yok şu anda. Dedeleriniz yok şu anda. Onları onların bilgisi ilmi Rabbim katında diyor. Bakın, "Galu ecitena li telfitena amma vecedna alayhi aba." Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan, dinden geri çevirmek mi istiyorsun? Bunun için mi geldin? Sonra ve tekune lekum el kibriya sulta sizin ikinizin elinde olsun mu istiyorsun? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam kastediliyor. Lekuma. Yani devlet idaresi sizin ikinizin elinde olsun mu istiyorsunuz? Ve mâ nahnu lekuma bi mu'minîn Biz size iman edenler değiliz. iman ettiğimiz zaman her şey bitiyor. İmanetler her şey bitecek. Ne saltanatlara kalacak, ne idarecilikleri kalacak? Metbu iken tabi olacaklar. Birileri kendilerine tabi oluyor iken kendileri birilerine tabi olmaya başlayacak ki Musa, Firavun ve onun hanedanının hiç istemediği, hiç tahammül edemeyeceği bir şey. Hiç istemediği, Asla ve asla tahammül edemeyeceği bir şey. Bundan dolayı ne diyorlar? Ve ma nahnu lekuma bi mu'minin. Biz sizlere iman edenler değiliz. Bunun manası biz size iman edecek değiliz. Asla. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde diyor ki yani sizin için yeryüzünün hakimiyeti olsun istiyorsunuz. Burada kastettikleri bu toplumun en şereflileri olmanız. En şerefli, en değerli kişileri olmanız için böyle yapıyorsunuz. Eğer bir insan o toplumun en değerlisi en şereflisi ise, en bilgini ise insanlar onun peşinden gider. O i̇nsanlar ona tabi olar. Dolayısıyla, dolayısıyla taat da onlara olur. Üç kelimeyle tefsir ediyor İbn Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki el, mülk ve şeref. Birincisi yani bu belde'nin mülkü sizin elinizde olsun. En şerefliler siz olasınız ve insanlar size itaat etsin ve yeryüzünün en büyükleri, hatırı sayılır kişileri siz olasınız diye bizi davet ediyorsunuz. Bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden vazgeçirmek istiyorsunuz. Gayeniz bu. Bunlar bir insanın eline geçtiği zaman o toplumu onlar idare edebiliyorsunuz ki. Her ne kadar bu makamın sahibi ise en şerefsizler bilene kardeşlerim, insanlık tarihi içerisinde Allah'ın şerefsiz kabul ettiği, alçak kabul ettiği insanlar sultayı eline aldığı zaman o toplumun ney oluyor? Tersine dönüşüyorlar. Tersine dönüş. Onların gerçekte o toplumun en alçağı, en Adisi, en rezil olduğunu peygamberler geldikten sonra Allah'ın vahyiyle ortaya çıkıyor. Yoksa toplumlar onları başlıyorlar kutsamaya. Musa aleyhisselam gelmeden önce Firavun'u o toplum ne yapıyordu? He? Kutsuyordu, ona tapıyorlardı. O bu kutsanmadan dolayı, tapınmadan dolayı kendisini, kendisini Rab ilan etmişti. Kendisini ilahe ilan etmişti. Musa Aleyhisselam ile geldi, yani geldikten sonra bu olay bozuldu. Onun o toplumun en kötüsü olduğu ortaya çıktı. Sen bu toplumun en kötüsün demeye başladıktan sonra ortaya çıktı bu. Ve قالَ مُوسَى رَبِّ عَالَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَقَالَ مُوسَى رَبِّ عَالَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْظَالِمُونَ Musa, Rabbim, kendi katından hidayetle gelen kim? Onu daha iyi bilmekte. Ve sonuç, hayırlı sonuç, kimin tarafındadır? Rabbim bunu en iyi bilendir. Kuşkusuz ki, Zalimler felaha eremez. Kuşkusuz ki zalimler felaha eremez. Musa aleyhisselam diyor ki, Kendi katından, Allah tarafından, Hak ile, hidayet ile kim gelmiştir, Kim gönderilmiştir, Hakkı kim getirmiştir, Onu Rabbim daha iyi biliyor. İkincisi, bu alemin bir de başka bir alemi var. Ahibet, ahiret. İşte o ahiret burada akıbet diye anlatılıyor. Diyor ki ahiret yurdu kimindir? Orada kazanan kimdir? Rabbim onu daha iyi biliyor. Kuşkusuz ki zalimler feraha eremez. Yani kurtuluşa eremez. Onlar kendilerini kurtaramazlar. Onlar Allah'ın azabından canlarını kurtaramazlar. Bu şekilde felaha eremezler. Şimdi davetin birinci bölümü bu ayeti kerime ile bitti. Ben daveti üç kısma ayırmıştım. Birinci kısmını bitirdik. İnşallah bugünlük bu kadarla yetinmek istiyorum. Gelecek dersimizde davetin ikinci bölümüne geçeceğiz inşallah. Musa Aleyhisselam yine davetini ısrarla tekrar edecek. O zaman devam ederleriz. Devam ederiz inşallah.